Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muhammad ibn Abd wahhab rahimahullah. Amr ibn 'Abbas radiya Allahu anhu wa as-saman Birikrettiği bazı faydaları derlemiştik. Bu faydaları kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Birinci resto olmayan kardeşlerimiz için bir hatırlatma yapalım. Bu kısa İmam Musa İbrahimullah'ın tahihide aktardı. Amr ibn Abi Talib radhiyallahu anhu nisma wa maktsas. Diri bila haber radhiyallahu an. Bila cahiliyede insanların insan dalam dalalatta, orangnya, insan kesin bir sanat, üzerindeydim. Orangnya. putlara Orangnya. Sonra Mekke'de bazı haberler veren bir adam Orangnya. duydum. Hemen bineğime bindim ve onun yanına gittim. Yanına gittiğim zaman Mekke'ye vardığım zaman kavminden gizli bir şekilde davet yaptığını ve kavminin kendisine karşı cüretli bir şekilde eziyet ettiğini, ona davetine karşı geldiğini gördüm. Bir yolunu buldum ve onun yanına girdim. Ona dedim ki sen nesin? O da dedi ki ben nebiyim. Dedim ki, Nebi nedir? O da dedi ki, beni Allah gönderdi. Dedim ki, Allah seni ne ile gönderdi? Dedi ki, Allah beni sılayı rahim yapma ile, kutları kırma ile ve Allah subhanehu ve teala tevhid edilsin, ondan başka, başka hiçbir şey ona olsa koşunmasın diye. Dedim ki, bu iş üzerinde Seninle beraber kimler var? O da bana dedi ki, bir köle ve bir özgür, bir hür adam var. O gün içinde bir sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir ve Ömer var. Bilal, Bilal, Bilal. Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu An anhuma var. Arkasından dedim ki, ben bu işte sana tabi olacağım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki, sen bugün de böyle bir şey gücün yetmez. İnsanlarla benim halimi görmüyor musun? Sen kavmine dön. Benim galip geldiğimi, zahir geldiğimi işittiğin zaman o zaman bana gel dedi. Adam da böyle yaptı, kavmine döndü. Sonra kavmine döndükten sonra Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın haberlerini soruşturmaya devam etti. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiğini duyduğu zaman sormaya, soruşturmaya devam etti. Medine'den gelen bir topluluk görünce onlara dedi ki şu Medine'ye hizzet eden adam hakkında neler, neler oluyor? Onlar da dediler ki, kamyonu öldürmek istedi. Ancak bunu muhakkak olamadılar. Medine'ye geldi ve insanlar topluluklar halinde hızlı bir şekilde onun dinine giriyorlar. Amr ibn Abet dedi ki, ben de toplandım ve Medine'ye onun yanına gittim. Dedim ki, ya Resulallah, beni hatırladın mı? O da dedi ki, evet, sen Mekke'deyken benim yanıma gelen Mekke'de de karşılaştığımız kişi. Hamd ibn Abi Talib yallahu anhu'nun Müslüman olma kıstası buydu. Bu kıssanın ardından, İmam rahimullahın zikrettiği bazı faillerden bahsetmiştik. Önceki meclisimizde üçüncü faideyi bitirmiştik. Şimdi sıra dördüncü faide. Tabii er daha bir artı. Dördüncü faide. قَالُوا بِأَيِّ شَيْئٍ أَرْسَلَكَ Senin ne ile gönderdi?'' sözü ile alakalı. Geldi ona sordu, ''Sen ne sendin dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Peygamberin'' dedi. Nebi nedir, peygamber nedir deyince, ''Beni Allah gönderdi'' dedi. Dördüncü sayıda, Amr radıyallahu anh'ın ''Bi eyyi şeyin arseleke'' senin ne ile gönderdi?'' sözü. ''Ve fihimine li ibari'' Bu söz içerisinde, bu soru içerisinde olan ibretlerden, faydalarından bir tanesi de <Sessizlik> Ennehu lemme kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğinde Erseleniyallah Beni Allah gönderdi dediğinde Kale dedi ki Bi eyyi şeyin arseleks Seni ne ile gönderdi? Hangi şey ile gönderdi? Kale <Sessizlik> bi kezâ ve kezâ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis tezikir geçtiği şekilde sonu mai gönderdi dedi. <gülüyor> Diyor ki inna kafena Allah. Fe tebayyana anna jubte'r risaleti ilahiyye. Bu cevaptan anlaşıldığı üzere. Bu cevaptan anlaşıldığı üzere. İlahi peygamberliğin risaletin özü, yani özü ve esaslı ve davet-i nebeviyye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin özü ve esası kuvvet tevhidullah'ı ibadet etmesi وحده la şerike. Allah subhanahu ve taala'ya ibadette tevhid etmek ve bu konuda hiçbir şeyden ona ortak etmemek. Zira Amr bin Abebe, Rabbiyallah anı, daha ilk günden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Naila gönderildiğini sorduğu zaman Ona bu cevabı ver. Öyleyse peygamberliğin zübdesi, özü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin ve ondan önceki bütün enbiyanın ve resullerin davetinin özü işte budur. Allah sebareke ve teala ibadetinde birlensin. Sadece ona ibadet edilsin. Ve onun dışında hiçbir şey ibadet edilmez. Ve bir şey daha söyledi. Yani sadece Allah'a ibadet edilsin, ibadetinde Allah tebaar kabuğu aralar birlenilsin, o ketul avsan ve putlar kırılsın. Allah onu ibadette Allah birlenilsin diye ve putlar kırılsın diye gönder. Allah'ı tevhid etmek, Allah'a iman etmek ve putları kırmak ile gönder. Putları kırma vaziyeti ile gönder. Yani Allah'a iman etmek. Allah'a tevhid etmek, tevhidin buradaki zikredilen siyak ile ispat olan kısmı. Kutların Put, kırılması ise tevhidin nefi olan kısmı. İşte bunların ikisi bir araya geldiği zaman tevhid oluşur. Zira Allah tebareke ve tealâ'ya tek başına ibadet etmek, sadece ona ibadet ediyor olmak, mümin, muvahhid olmaya yeterli değil. Bunun yanında, hatta Kelime-i Tevhidin içerisinde dahi ona mukaddem bir şey daha var ki insan bunu yapmadığı zaman, bunu yerine getirmediği zaman mümin muvahhid olur. O da nedir? Putları kırmak. Putları kırmak. Allah'ın dışında ibadet edilen sağlıkları inkar etmez. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ilahları reddetmez. Kişi bunu da yapmadıkça Allah'ın dışındaki tağutları inkar etmedikçe, onun dışında kendisine ibadet edilen ilahları reddetmedikçe, Allah'a ibadet ediyor olma ile, sadece Allah'a ibadet ediyor olma ile mümin ve muvahid olmalı. Allah ve Teala ve teâlâ, bu hususun, Allah'a ibadet edilmenin ve tağutları inkar etmenin, bütün peygamberlerin, bütün rasullerin, Mühimmeti, onların hepsinin vazifesinin olduğunu beyan ederek duyuruyor, diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجْسَنِهُ طَابُ Muhakkak ki biz her bir ümmete Resul gönderdik, elfi el el gönderdik. Ne ile? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet etsinler diye ve tabutlardan da ictinab diye. Allah'a ibadet etmek ve tabutlardan iktinab etsin. İşte tevhidi oluşturan, kelimeyi i oluşturan neti ve islah bu iki şeydir. Hatta Rabbimiz heralaka ve teala ayeti kerimede tabutları inkar etmeyi, tabutları kübredip onlara reddetmeyi Allah şu ve teala'ya iman etmekten önce dikretmektir. La <gülüyor> ikraha fiddin Ketibaan yang rusuk diminalik. Dinda birdoalma, yok, rira, rus, rus, tapuk bismahayyulmu. Hemen yek hurbit sahuti wa yu'min billah. Kim sahutu inkar eder. Ve Allaha iman ederse. sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu sahutu İman eder. Yani ayet-i kerime tağutu inkar etmek, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen illahları reddetmek, Allah subhanehu ve teala'ya iman etmeye bile mukaddem olarak tıkırır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu cevabını görür. Bu cevabını bilen kimse apaçık anlamış olur ki ilahi Allah, Allah'tan gelen rasullerin mühimmeti, vazifesi, onların davetlerinin özü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hı. ve kendisinden önceki peygamberlerin davetlerinin özü, zübdesi Allah subhanahu ve teâlâ'ya ibadet edilsin, Allah ibadetinde birleşsin ve puslar kırılsın diyelim. Diyor ki İmallâh İmallâh ve me'lûmun bilinmektedir ki henne kesrâhâ onların kırılması Yani putların kırılması la yestekimo. Doğru düzgün olmaz. Bu iş başarılmaz. Bu iş yerine getirilmiş olmaz illa bi şiddet-ül ve tecrid-i Kılıçlar çekilmedikçe. Güçlü bir düşmanlık ortaya çıkmadıkça, ortaya konulmadıkça putların kırılması gerçekleşmez. Putların kırılması mümkün ve kolay olmaz. Böyle olduğu için, riyamete sadece herkesin kendi dünyasında, kendi evinde, kendi gönlünde Allah ve Teala Celaalaya ibadet etmekten ibaret olsaydı, Müslümanların ibadet ettiği ilahların reddedilmesi, onların inkâr edilmesi, o ilahların kırılması gerekmeseydi, belki düşmanla savaşa ve kılıçların çekilmesine adet kalmayacaktı. Ancak tevhid Allah subhanehu ve teala'ya iman etmekle beraber putların da kırılması demek olduğu için bu hadiste geldiği şekliyle putların da kırılması demek olduğu için yani onların ilahlarının tağutlarını reddedilmesi, inkar edilmesi demek olduğu için bu onlara ibadet eden, onların kullarının elbette razı olmayacak, olmayacağı, kabul etmeyeceği bir iş olacak ki bu da ancak şiddetli bir düşmanlığın ortaya çıkması ve kılıçların çekilmesiyle mümkün. Rebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu gözünden anlaşılan bu. bu düşmanlık, kutların kırılması, onların ilahlarının inkar edilmesi, sahutların edilmesi ancak kılıçlar çekilerek yapılabilir. Ancak şiddetli bir düşmanlık ile yapılabilir. Böyle olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sellemin <gülüyor> buyuruyor diyor ki Ibn-i Ömer radiyallahu anhu ane rivayet ettiği bir <gülüyor> hadisde. Bu izzu beyne yedeyi saati bitseyd. Kıyamet öncesinde, kıyametin hemen önünde kılıç ile gönderil. <gülüyor> Bu izzu beyne yedeyi saati bitseyd. Kıyamet öncesinde kılıç ile gönderil. Ne için? Hatta yu'bedallahu vahdehu. Sadece Allah'a ibadete bilsin dir. Sadece Allah'a ibadet etsin diye neden kılıç ile gönderildi? Çünkü sadece Allah'a ibadet edilsin daveti, tutların da kırılmasını gerektirir. Allah'ın dışında ibadet edilen ilahların da, tavukların da reddedilmesini, onların inkar edilmesini, küfredilmesini gerektirir. Bu da ancak ne ile olacak? Ancak kılıç ile olabilir. Bu ıssü beyne yedeyi saati bisseyh, hatta yu'bedallahu vahde. Kıyametin hemen öncesinde kılıç ile gönderildi. Sadece tek başını Allah'a ibadet etsin. Diyor. diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam: "Vuj'ila rizqi tahta zill rumhi." Rızkım mağramın gölgesinde kalsın. Rızkım mağramın gölgesinde kalsın. "Vuj'ila ed-dullu ve's-sagaru limen khalefa amri." Zillet ve küçüklük, avtalmışlık da benim emrime muhalefet edenlerin üzerine kalsın. Hadisin devamını hepiniz biliyorsunuz. Kim bir topluluğa gönderse o da onlar da. İşte bu en sonunu bildiğimiz bu hadisin başı böyle. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Kıyamet öncesinde kılıç ile gönderildin. sadece Allah'a ibadet edilsin. Rızkım, mızrağımın gölgesi altında kılın. Alçalmışlık ve küşürmüşlük zillet benim emrime muhalefet edenler üzerine konuldu. Rızkım, mızrağımın gölgesi altında kalındı Ne demektir? Yani, ganimet, evet, ganimetler ganimet. demektir. Ganimetler demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yediği ve bize de yiyeceğimiz en temiz rızkın ne olduğunu bildirdiği şeyler ganimetler. Mesela furu, furu kitaplarında bile Mesela Sıkkın'ın anlatıldığı kitaplarda bile kazanç kapılarından, rızıktan, helal haram bunlardan bahsedilirken en temiz rızık, en helal rızık ne olduğu söyleniyor biliyor musunuz? Ganimetler oldu söyleniyor. En helal rızık. Kişinin yiyeceği en temiz, en helal rızık nedir? Ganimet. Yani ne demek ganimet? Adamın ülkesine gir giriyorsunuz. Onu öldürüyorsunuz. Onun o zamana kadar biriktirdiği, çalıştığı, kazandığı parayı alıp Malı mülki alıp bunu afiyetle yiyorsunuz ve bu sizin yediğiniz, bizim yiyeceğimiz en temiz, en helal rızık demek olur. Nebis sallallahu biliyorsunuz sadaka yemeyen birisi. Kendisine sadaka yemek, zekat almak caiz değil, haram. Sadaka ne kadar masum, temiz görünen bir şey. Buna rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rızkı ve yediği en temiz rızık, yediği en temiz yiyecek Ganimetlerden elde edilen yiyecek. Yani arkadaşlar, <gülüyor> Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam, e Allah'a ibadet edilsin ve kutlar kırılsın diye gönderildi ya, ve kıyamet öncesinde sadece Allah'a ibadet edilsin diye kılıç ile gönderildi diyor ya, işte buradan bizim anlamamız gereken fayda şudur ki, Allah Subhanahu ve Teala'yı tezgid etmek, Onun dışındaki ilahları reddetmek, inkar etmek, kılıçlar çekilmedikçe, cihat kain olmadıkça, mümkün olacak bir şey değil. Rabbimiz Tebaleke ve Teala buyuruyor, diyor ki, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ د۪ينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Onlarla fitne kalmayınca, fitne kalmayıncaya, ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar savaşır. Şirk kalmayıncaya demek yani ne demek? Şirk kalmayıncaya kadar. Din yamudu Allah'a oluncaya kadar ne demek? Yani sadece Allah'a ibadet edilinceye kadar. İbadet sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya hat oluncaya kadardır. Onlarla savaşmanın, cadirlerle, müşriklerle savaşmanın haddi nihai noktası buraya kadar. Peki yer yüzünde şirkin kalmadı. İnsanların göğsünde, insanların içerisinde gizli gizli Allah'a şirk korkmaları bu, bu, bu burada kastetmen yoksa, şirkin mazahirinin, şirkin açık zahiri alametlerin mi ortadan kaldırılmasını? Kuvvet de bu ikincisi. Bu da ancak, bu da imamın müellif olan e bu kıstadan çıkardığı faizde de gibi ancak kılıçların çekilmesiyle olacak. Ancak kılıçların çekilmesiyle mümkün olur. Kılıçlar çekilmedikçe hiçbir vasıl sahibi, hiçbir şirk ehli kendi ilahının kırılmasına, O'na inanet edilmesine, O'nun reddedilip, O'nun inkar edilmesine mücadelesi. etmeyecek. Madem ki Rabbimiz Tebareke ve Teala yeryüzünde şirk kalkıncaya kadar onlarla savaşmamızı emrediyor, şirkin kalkması da en afkaride, zahiri olarak şirkin, mazahirinin, açıkça Allah'ın dışında ibadet edilen ilahların, sağlıkların, putların kırılmasıyla, onların ortadan kalkmasıyla ol olacak. Öyleyse kılıçların çekilmesi çirkin ortadan kaldırılması için daha dahası sevdiğinden gerçekleştirebilmesi için kılıçların çekilmesi da olur. İbni Ömer radıyallahu anh bahsettiği, zikrettiği o hadiste de açıkça anlatılacağı gibi kardeşlerim bu ümmet bizim ümmetimiz cihad ümmetidir. Peygamberimiz kıyametin öncesinde kılıç ile gönderilmiş. Bu böyle durup dururken seyredilmiş bir söz değil. Peygamberimiz bizim tabi olduğumuz, kendisine iman edip peşinden gittiğimiz, ahir zaman peygamberi, Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet öncesinde kılıç ile gönderin. Rızkı, mızrağının gölgesi altında kılın. Yani bu ümmet, bizim ümmetimiz cihad ümmetidir. Cihad ümmetidir. Öyle ki, yiyeceğimiz en temiz rızık filan bir ganimetle. Düşmanlardan Kendi düşmanlarımızdan ve Allah'ın düşmanlarından elde ettiğimiz mal ve mülkler. Cihad olmadıkça, cihad kaim olmadıkça, kılıçlar çekilmedikçe, şirk ehli ilahlarının reddedilmesinden, onların kırılmasından razı olmayacaktır. Öyleyse tevhidin ikame edilmesi, gerçekleştirilmesi için sadece Allah'a ibadet edilmesi ve onun dışındaki ibadetinden her bir şeyin izale edilebilmesi için kılıçların çekilmesi zararlı Bekincisi aile. Diyor ki, قَوْلُهُ بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ وَكَسْرِ الْاوْسَانِ وَاَنْ يُعْبَدَ اللّٰهُ لَا يُشْرَةَ بِهِ شَيْءٍ Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ne ile gönderildi sorusuna? Sıla-i rahim ile. Mutların kırılmasıyla ve hiçbir ortağı olmadan, kendisine hiçbir şey ortak edilmeden ve Allah Subhanahu Wa Ta'ala'ya ibadet edilsin ile gönderilir. <gül> Diyor ki, El-Evvalu Hakkul Halk. Hakkul Halk. Birincisi, Halkın, Yani mahlukatın hakkı. Birincisi de bir hangisi? <gül> Sula-i Rahim yaptı. Sula-i Rahim. Diyor ki, El-Evvalu, Yani burada zikredilen bu birincisi, Hakkul Halk. Halkın hakkıdır. Mahlukun hakkıdır. Kulların üzerimizdeki hakkıdır. Vettâni hakul Halik. İkincisi de Halik'in hakkıdır. Yaratıcının hakkıdır. Kulların Rabbinin hakkı. Yani üzerimizde iki türlü hak var. İki yönden hak sahipleri bizden haklarını talep ediyoruz. Üzerimizde kulların hakları var. Ve kullanın, kullanın Rabbinin hakları. <gülüyor> Mümin kişinin bu dünyada yükümlü olduğu, torunlu olduğu, yerine getirmek, yerine getirmekle zararlıya olan şeyler, zararlıya zaruru, olan yükümlülükler işte bu iki şeyi yerine getirdi. Üzerindeki tüm hak sahiplerinin haklarını eda etmektir. Üzerindeki tüm hak sahiplerinin haklarını eda etmek. Kim üzerindeki bütün hak sahiplerinin haklarını yerli yerince eda ederse, işte bu kimse Allah Subhanehu ve Teala'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmiş. İyidir Müslüman demek. Eserde hadisde biliyorsunuz. Ebu Zer radıyallahu anh ile Selman el-Fahr'ın bir arasında geçen konuşmalı. Selman diyor ki, senin nefsinin üzerinde hakkı vardır. Eşinin üzerinde hakkı vardır. Ailenin üzerinde hakkı vardır. Ve Rabbinin de üzerinde hakkı vardır. Se'a'fi kullezi hakkın hakkahu. Ve her hak sahibine hakkını vermelik. Kulların hakkı bunlar. Eşimizin üzerimizde hakkımız var. Üzerimizde hakkı var. Neslimizin üzerimizde hakkı var. Ailemizin üzerimizde hakkı var. Akrabalarımızın, yakınlarımızın da üzerimizde hakları var. İşte burada zikredilen mahlukatın, halkın hakkına örnek olarak bir zikredilen hak, akrabalarımızın üzerimizdeki hak. Biz Rabbimiz Allah s.a.v. Teala'nın üzerimizde hakkı var. Üzerimizdeki bütün hak sahiplerinin haklarını ifa ettiğimiz yerine getirdiğimiz zaman işte o zaman kurtulmuş kalaha ermiş olur. Rabbimiz s.a.v. Teala'nın üzerimizdeki hakkına, Rabbimizin hakkı da işte Muad hadisinde bildiğiniz gibi geçtiği gibi hiçbir şeye ona ortak koşmadan sadece O'na ibadet etmiştir. Bu Rabbimiz üzerimizde. <Gülüyor> Diyor ki Mühendir Rahimallah, birincisi halkın hakkı, ikincisi Halik'in hakkı. Ve zikru hâlihi mehâlihi. Diyor ki burada bunun bununla zikredilmiş olması, yani kulların hakkı ile Allah'ın hakkının, halkın hakkı ile Halik'in hakkının burada beraber, bunun, beraber zikredilmiş olması, Tafsir politik yang mendesak. Dari kepada siapa? Semasa dada tidak melakukan siapa? Orang dada melakukan dada kepada siapa? Semasa davet melakukan dada kepada siapa? Semasa dada melakukan dada bir siapa? bir dada melakukan dada kepada Ve ona dada melakukan dada kepada siapa? Semasa dada melakukan dada o taleptoğu fihi idhal el hayr fi kalbi. Yani onun kalbine hayrın girmesi için ona talip olmak, meydana kalmak, ince davranmak, güzel şeyler söylemek lazımdır. Ve Rabb'in bütün peygamberlerin gönderine olduğu gibi peygamberlerin daveti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti cümle şeklindeki mesele bütün, bütün bunlarda aslında rahim yapmak lisanın belki çok, çok sonralarında gelecek bir şey. Önemli şeyler arasında en önemliler dikkat edildikten sonra belki, sıralama olarak çok arkalarda gelmesi gereken bir şey. Peki burada neden önce dikkat edilmiş? edilmiş. Bu da takdim edilmiş, bununla beraber dikkat edilmiş. Davet edilen kimsenin kalbine İslam'ın sevgisi girsin diye. İslam'ın güzelliklerinden ona bahsetmek için. İslam'ın güzel hasretlerinin de olduğunu, İslam'daki güzel hasretlerin de farkında olmasını Ona tembih etmek için. İşte bu davet edilen kimsenin, davet edilen kimsenin bu davet esnasında ona uygulanacak siyasetle kalır. Tabi bu siyaset uygulanacak diye ne olmayacak? Davetin en önemli meselesinin üzeri örtülmeyecek. Davetin temeli olan, davetin esası olan tevhid, Allah subhanahu ve teala'nın birlenilmesi ve putların da kırılması yani tabutların reddedilip inkar edilmesi bu ne yapılmayacak? Erselenmeyecek. Bunun öneri kapanmayacak. Ama bununla beraber İslam'ın güzelliklerinden, mahatininden, onun kalbine İslam'ın iyiliğini sokacak türden olan şeylerinde söylenmesinde bir sakınca yok. Etse adet et. Altıncı faide. Hüsnü <gülüyor> fehmi amr. Hüsnü fehmi amr. Amr'ın güzel bir anlayışa sahip olması. Amrın anlayışındaki güzelliği, ligahliği, şu sözünden dolayı, men māt ya ala hāda. Bu işte seninle beraber kimler var? Amr gelmiş oldu sen nesin diye. Peygamber ne dedi? Allah seni ne ile gönderdi dedi? Ondan sonra diyor ki Münī İbrahim Allah, bakın şimdi amrın anlayışındaki güzelliği, anlayışındaki inceliği. Ardından dedi ki, men māt ya ala hāda. Bu işte seninle beraber kim var? O fihi yürüme İbrahimullah. Bundaki bundaki fayda şudur. Enne fehme'l muradi min't tevhid. Enne fehme'l muradi min't tevhid. Ferid ise murad olunan şeyin fehmedilmesi. Ve fehme ennehu emrun kabirun garib. Ve bunun büyük Ve garip bir şey olduğunun anlaşılması وَلِيَجْلِ هَذَا قَالَ مَنْ مَعَكِ عَلَى هَذَا Bundan dolayı dedi ki bu işte seninle beraber kim var. Yani Amr radiyallahu anh Allah seni ne ile gönderdi deyince tevhidin ne olduğunu anladı. Tevhidin ne olduğunu idrak etti Fahmet. Arkasından da bunun çok büyük, azim bir şey olduğunu da anladı. Büyük ve azim bir şey olduğunu anladıktan sonra bunun Garip olacağını da anlattı. Bunun garip olacağını da anlattı. Ve dedi ki bu ise seninle beraber kimler var? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki hurrun ve az. Bir köle, bir zehir adam var. Bir köle var, bir zehir adam var. Kavluhu el-sabi'atu. El-sabi'atu, yedincisi. Kavluhu hurrun ve abd. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ve lari bujukat kifaidah. Amr ibnu Aba sallamin rasulullah an. Hujdin, mengapa dia bujur sifatnya? Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, ve memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, anda memahami. Jadi, desen onlar özgür adam. Fe cebehu. Şimdi de Resulullah Aleyhisselam'ın bu cevabını da hazırlıyor, teklif ediyorum, ediyor, Allah koryum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Ne diyor ona? Yanında bir, bir köle. Birden birden nur var. Yani şöyle dedi. "Benne cemia'u ulemaan." Yani alimlerin tamamı. "Ve'l ibad." Âdillerin tamamı. "Ve'l müluk." Ve yaratıcıların, kralların tamamı, vel-ahammeti ve avamın tamamı mukalifu, mukalifune lehu. Ona muhalifdir. Tevz aferin böyle mi söyledi? Ama dediği şeyi anlamam. Seninle beraber kim var dedi? Bir köle, bir zehir vardı. Yani, yani ulemanın tamamı. O zaman yaşayan bilgilerin tamamı. Abislerin tamamı. Yöneticilerin tamam. Havanın tamam. zenginlerin tamamı. Fakirlerin tamamı. kölelerin tamamı. Şehirlerin tamamı bu iki kişi haricinde onun davetine, onun emrine muhalif idiler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'in söylediği sözün anlamı bu. Ve lem yettebi'hu ala zalika illa man zikir. İsmi geçer. Burada zikredilenler dışında hiç kimse ona tabi olmaz. İsmi geçenlerin dışında Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ile Bilal radıyallahu anh dışında hiç kim sana tabi olmadı. Yani bu ikisi dışında yeryüzünde ne kadar insan varsa ve onların sınıfvar statüleri neyse bunların her birisi nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet etti. Ona tabi olmadılar. Fehaza huḍiḥu delil. Ve bu en açık bir delildir. Ala enel hakka قَدْ يَكُونُ مَعَ اَقَلِّ الْقَل۪يلِ Hakkın, insanlar arasında en azınlıkta olan kimseler ile beraber olacağının bir debil. Hak, hakikat, doğru yolda olmuş olmak, insanların, insanlar arasındaki en azınlık toplulukta bulunabilir, olabilir. Azınlık olmak, sayının az olması, etrafınızda bir ve iki kişinin bulunması, Bütün dünyanın, bütün alimlerin, bütün abitlerin, bütün mülüklerin, bütün kralların, yöneticilerin, havamın tamamının, zenginlerin, fakirlerin, kadınların, erkeklerin tamamının size muhalefet ediyor olması sizin batıl üzere olduğunuz anlamına gelir. Aksine hak üzerinde olmak, hakikat üzerinde olmak, insanlığın, insanlık üzerinde en az bir topluluğa da nasip olabiliyor. وَاَنَّ الْبَاطِلَ كَدْ يَمْلَغُ الْعَرْضِ Ve olabilir ki, basıl yeryüzünü doldurmuş olabilir. Hak çok azımız bir sahibi olabileceği gibi, basıl yeryüzünü doldurmuş olabilir. İşte bakın, Allah peygamber gönderdi. Allah peygamber gönderdi. Kendisine vahiy indi. Temanın haberleri geldi. İnsanları buna davet etti. Yanında yeryüzü halkından, yeryüzü insanlarından kaç kişi var? İki kişi, hatta bir buçuk kişi. Birisi hür, bu bir kişi de Yarım de Yani bütün yeryüzü halkları, bütün yeryüzü insanları yeryüzünün tamamı neyle doluydu o zaman? Galaletle doluydu. Şirk ile doluydu, kümr ile doluydu. Hatırlayacaksınız. Allah Subhanahu ve Teala'dan Nebi Sallallahu Aleyhi ve Teala'nın aktardığı rivayetse bir önceki derste geçti. Diyor Efendimiz, Allah Subhanahu ve Teala yeryüzüne baktı. Yeryüzü insanlarına baktı. Arabi ile Acemi ile onların hepsine bulduk. Ancak ehli kitaptan az bir kalıntı dışında. Arabi ile Acemi ile. Yeryüzü insanları tamamıyla küfür içindeydi. Şirk içindeydi. Yani küfür, şirk, dalalet yeryüzünü doldurmuş idi. Öyleyse hak, hall detaylarında bulunmadı. Safıklık dalaletle yeryüzü dolusunca oldu. Wali Allah daru Fuzail ibnu Ayyad. Biar jerani Moh Allah. Allah Fuzail Fuzail ibnu Ayyad rahmatet. Allah mu rahmatet. Hayti Hayti yang boleh. Bukan ejer sahaja. Tidak sewajib. Mina hakki. Hak tan dolai. Hak di atas. zaman, hidayet atas. Hak zaman, yalnızlıktan Hak kimsesizlikten atas. yanında arkadaş olmadığı için sana yardımcı, Yaren, onun olmadığı için yalnızlığa kapılma. Korkuya kapılma, yalnızlık hissetme. Mikilletis tariki Hak üzerinde yürüyenlerin, hak üzere temetlik edenlerin az olmasından dolayı bir yalnızlık hissetme. Zira bu hak üzerinde olanların çevni bir kaderi. Hak üzerinde olanların çevni kaderi budur. Onların yalnız kalmaları, garip olmaları, insanların onlara muhalefet etmeleri, Bundan dolayı üzülme. Bundan dolayı yalnızlık hissetme. وَلَا تَغْتَرَّ بِالْبَاطِينَ Batıla da aldanma. لِكَفْرَةِ <gülüyor> الْهَارِك۪ينَ Helak olanların çokluğuna bakarak, helak olanların çokluğuna bakarak, batıl üzerinde, sapıklıkta olanların, zararette olanların, çokluğuna bakarak da aldanma. Onların çok olmaları da seni aldatmaz. Hakikatin az olması, seni korkutmaz batıl ehlinin de çok olması seni aldatmasın demiş Kulay Bibi'nin ya Yâdın. Rahim olmalı. Evet. Rabbimiz Tebâleke ve Kur'an'da burada sayısını zikredemeyeceğimiz kadar çok yer. İnsanların çoğunun inanmayacak. İnsanların çoğunun akletmez oldun. İnsanların çoğunun bilmez oldun. İnsanların çoğuna uyar isek, insanların çoğuna itaat edersek, bizi Allah'ın yolundan tapıttıracaklarını, insanların çoğu, küfür üzere, şafir olmak üzere diretiyor olduklarını, bizlere mütaadid defalar pek çoğu ayet-i kerimede Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği kısa'nın başında da bu sözü, bu faydayı iyi idrak eder, iyi an an anlar isek, Şunu kavramış, şunu anlamış, idrak etmiş oluruz ki hak üzerinde olmak, hakka ittiba etmek, Rasullere ittiba etmek, doğru yolda olmak bunlar teminem Allah subhanehu ve teala'nın yeryüzü tarihi boyunca galibi olarak ekseri vakitlerde az bir topluluğun elinde tuttuğu bir iş olduğunu görürüz. Az bir topluluğun. Bunun yanında insanların çoğu iman etmesi İnsanların çoğu kebanyakan tidak İnsanların çoğu ramai kebanyakan tidak berakhlak, orang ramai kebanyakan tidak memahami, tidak tahu. Insaatikar manfi al-ardi yuzilluk an tabiillallah. Orang ramai kebanyakan berpegang kepada keyakinan. Yang ada di dunia ini orang ramai kebanyakan tidak berada di jalan Allah. Jika orang ramai kebanyakan tidak berada di jalan Allah, maka orang ramai kebanyakan tidak akan Buat sikit, tanamlah dulu. Buat sikit, minat di benua Islam. Buat sikit, Islamun bacaan kisahnya, Islamun bacaan judulnya, dalam buku kisah itu tanamlah dulu. Dan manisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan hari itu, Nabi Sallallahu aleyhi ve bertabiat orang-orang. Orang yang bertabiat dia. Orang yang diajarnya. Orang yang diajarnya. Orang yang diajarnya. Orang yang diajarnya. Orang yang diajarnya. Orang yang diajarnya. Orang yang ثم طم اليه الحديث الاخر ثم بدون مبالغه مثل ما انطيتu şeyleri şu hadisi de eklersen şu hadisi de bunların altına koyarsan elledi fi sahih muslim sahih mislim diyeceğim hadisi انه صلى الله عليه وسلم قال رجل صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu bedael islamu gariban ve seyaudu İslam garip olarak başladı ve garip olarak geri dönecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin o halini bir temmüle. Şimdi o halini biz düşün. Yani kendini onun yerine koy diyeceğim ama belki mahzurlu olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir halini düşün. Kimseye de derdini anlatamadığını biz düşün. Alemlerin Rabbinden vahiy geldi. Ona peygamberlik verildi. İnsanları uyarma ile vazifelendi, kavmini davet ediyor. Onu yalanladılar, mekliplediler. Yeryüzü halkının tamamı onun muhalifi oldu. Yanında bir iki kişi var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu halini bir O da demin zikrettiğimiz ayet kelimeleri bir düşün. İnsanların çoğu anlamazdı. İnsanların çoğu iman etmezdi. Yeryüzündeki insanların çoğu ona uyarsa beni hakkın yolundan alıkoyarlar. İnsanların çoğu kafir olmak üzerinde diretmektedirler. Bunları bir düşün. Sonra bunlara Nefi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği üçüncü gözü de bir ekle. İslam garip olarak başladı. Garip olarak başladığını gördük. Ve ne olacak? Garip olarak geri dönecek. Bu hadisi de bunların üzerine ekle tebeyyena lehu'l-emr kim böyle yaparsa bunları düşünün sonra bunun üzerine bu hadisi de ilave eder bunları hepsini sonra bir bütün olarak düşünürse tebeyyena lehu'l-emr tebeyyena lehu'l-emr veya tebeyyena lehu'l-emr hiç pasif bir şekilde ortaya çıkmıyor bunu o, o artık işi anlamış olur in hadaullah eğer Allah onu hidayet etmişse bu adam meseleyi anlamış meseleyi idrak etmiş olur. وَنْذَا حَتْعَنْهُ الْحُجَّةُ الْفِرْعَوْنِيَّ Ve Fir'auni hüccet şu Fir'auni şübhe ondan zail olmuş, gitmiş olsun. Bir şübhe burada diklarıyor Nal-i Zahim Allah. Allah s.w.t. ve Teala'nın kitabından. Ve bu hüccetin Hakka karzileri Hatta Hak ehline ileri türlen bu hüccetin Fir'auni bir hüccet olduğunu söylüyor. Çünkü hüccetin sahibi Fir'aun. Mu'ta Aleyhisselatü Selam kendisine geldiğinde, mucizeler ile kendisine geldiğinde, mucizeleri, burhanları ortaya koyduğunda, firavun bu hücdeti ona ilerisiyordu. O yüzden diyor ki bu hücdet firavuni hücdet. Bu hücdet ortaya uzman firavun koydu. Arkasından şimdi bir başkalarına da nispet edecek aynı hücdeti. Bu hücdet, batıl ehlinin, batıl ehlinin, kıyamete kadar ortaya koyabileceği en hücdet, ben de izlersin. En fazla yaygın olan hüccet. En fazla yaygın olan itirazları bu. وَنْزَاحَتْ عَنْهُ الْحُجَّةُ الْفِرْعَوْنِيَةِ Ondan Firavuni bir hüccet olan şu hüccet, şu itiraz zail olmuş olur, bersaraf olmuş olur. Ne diyormuş Firavun? فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى Anlatıyorsun, madem tamam Allah seni gönderdi, madem hak bu, madem doğru yol bu, e peki? Bu kadar geçmiş hatırlar nesiller var. Bunlar ne olacak? Peki bu kadar geçen nesiller var, bu kadar geçen hatırlar var. Bunlar ne olacak? İşte fütüfir auniye bu. Duyuyor musunuz bu bugünler? Duyuyoruz, bu fütüf bitmez, bitmez. Hameelul Qurunu ule. Önceki hatırlar ne olacak? Bu kadar geçen nesil ne olacak? Eczadımız ne olacak? Hatlarımızın 600 sene İslam'ı imal ettiler. Onlar ne olacak? Bu müjdecen hüccet, fırı avun hüccet, fırı hüccet. Sonra Walhujdetul Kuraşiyi, fırı avuni olduğu gibi Kuraşiy hüccet tezayı. Bu da hüccet kimin ispat edilmiş? Kureyş. Çünkü Kureyş sana bir Aleyhi ve Sallam aynı hüccete, aynı hüccetle itiraz etti. O nasıl yapılmalı? Ma semingin abidah. Tidak kita tidak dengar. Sunilas, böyle raya, orang yang Son kita tidak dengar. Tidak kita tidak dengar. Tidak kita tidak dengar. Tidak kita tidak dengar. Atamızdan, babamızdan böyle bir şey kita Önceki nesillerden böyle bir şey dengar. Bu kita tidak dengar. Tidak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 Yalancı bir sihirvan. Kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar. Ne varsa bununla şaşıracak. Kendisine bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar. Ve dediler ki onlardan kafi olanlar bu şüphesiz yalancı bir sihirvan. Arkasından İlahları tek bir ilah mı yapacak? İlahları tek bir ilah mı yapmış? Bütün ilahları tek bir ilaha mı indir ''İnne hâdâ leşeyhun uca'' Dediler ki bu ne kadar acayiptir. Ne kadar acayip olacaktır. ''Va antalakal <gülüyor> mele'u minhum'' Sonra onlardan ileri gelenler. O küfrün enderleri, Kureyş'in ileri gelenleri ortaya atıldılar. İleri çıktılar. Dediler ki, ''Enimşû'' ''Vasbiru ala alihetikum'' Yürüyün, kendinize gelin, ayaklanın. İlahlarınız üzerine sabretmeye devam edin. على انهتكم اله رب الصبر يعني الله ان peygamberi gelmiş davet yapıyor onlar da ilahlarına ilahlarına tapedilmesi için ilahlardan insanlar temessük edalet sünnet diye bunun davetini yapıyor ilahlarına tapedil dedi inna hada lekeyu yuras li yastanna şeybu dun onla dediler ki bu ayette me'temna bi hada fi millete alah diyor bu zevkleri duymamız lazım bunu tevliklere daha önce Duymadın. İşte bu da Kureyşi hüccet. Kureyş'in ortaya koyduğu Bu hüccet. Kureyş'in ortaya koyduğu bu hüccetle. Firavunun söylediği o hüccet. Yani bu Firavuni hüccetle Kureyşi hüccet kıyamete kadar gelen basıl ehlinin, Resullerin, Nebilerin, Peygamberlerin, düşmanlarının ortaya koyduğu kendi yanlarında, kendi indlerinde En fazla mütedavil olan, en fazla keserli olabilisik. Şey. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor, diyor ki وَكَذَلِكَ مَا عُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَلِيَةٍ مِنْ نَبِي Senden önce hiçbir kavme, hiçbir kehre, hiçbir el-ki, peygamber, uyarıcı gönder, göndermedik ki إِلَّا قَالَ مُتْرَقُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ Wahai orang-orang yang Biz atalarımızı böyle bir din üzerinde bulduk. Bu din üzerinde, bu millet üzerinde bulduk. Ve biz onların üzerinde bulduğumuz, üzerinde Maha Esa, Yang Maha Pemberi Makna. Sesungguhnya Allah Maha Esa, Yang onlara Pemberi Makna. Sesungguhnya Allah Maha Esa, Yang Maha Pemberi Allah Subhanahu ve Yang Maha gönderdiği, uyarıcı gönderdiği her bir Esa, her bir Pemberi Makna. Sesungguhnya mutrasıyım. Onların ileri gelenleri. Onların azgınları, şımarıkları. Diyor ki Melih-i Fahim'e Allah e'lâ <gülüyor> kenel <gülüyor> islamu Eğer İslam başladığı gibi tekrar geri dönecek. Hadislerine buyuldu İslam, garip olarak başlıyor. Ne şekilde geri dönecek? Garip olarak geri dönecek eğer insan başladığı gibi geri dönecekse. Yani ne? ne? olarak geri dönecekse? Garip olarak geri dönecekse. Femâ echelü meni sedelle bi İnsanların çokluğuyla istidlal getiren, insanların çokluğunu delil olarak getiren, kendisinin hak üzerinde olduğunu ispatlamak için insanların çokluğunu öne süren kimse ne kadar caiz. Madem insan garip olarak başladı, Madem ki garip olarak dönecek, öyleyse hak üzerinde olduğunu ispatlamak için çokluğu ortaya koymak, sayıyı, adeti kelle sayısını ortaya koymak. Bu ne kadar büyük bir canım? Bu eşbağı gibi ve insanların alısa geldikleri şeyleri, inkârın alısa geldikleri şeyleri, satsık ede geldikleri, uygulaya geldikleri şeyleri hücret olarak ortaya koyan insan. Ne kadar canım? Bu eşbağı, bu haldeki şuba, bu ve bunlar gibi, buna benzer kipleri. Bu şüpheler ki yani insanların çokluğuyla, onların adetleriyle, uygulaya geldikleri şeylerle, bildikleri kendi indlerine marup olan şeylerle hakkı karşı delil getirenler, hüccet getirenler onların getirdikleri bu hüccetler var ya bu hüccetler getirenlerin indinde onların yanında tek büyük azim şüphelerdir itirazlar. Kendilerinin yanında belki en garanti delilleri bu yan. Zira onlardan biriyle konuşuyorsun. Onlara apatik ayetleri beyan ediyorsun. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetini beyan ediyorsun. Bunlara verecek bir cevap bulamıyor. Allah'ın ayetleri karşısında ağzını açamıyor. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünneti karşısında ağzını açamıyor. Geriye söyleyebileceği tek bir şey kalıyor. O da işte kendi indinde en kuvveti kısa o hak, o batıl üzerinde devam etmesine sebep olan, o batılı terk etmesine mani olan en büyük bu hüccet, firavuni hüccet, kuraki hüccet, şöyle de din E peki madem öyle, bu kadar hoca bilmiyor mu? Bu Bu kadar insan bu işi bilmiyor desem mi anladın? Bu kadar altı üç sene ecdadımız geçti, bu kadar alimler geçti, bu kadar insan geçti, onlar onlayamadı desem mi anladın? Onların elinde en büyük şüphe bu, en büyük itirazı. <gülüyor> Yalnızlarda en büyük şey çünkü hiçbir şey diyemedikleri yerde bunu söylediler. Firketler karşısında ağzına atamadıkları yerde buraya teneffüs ediyorlar. Bağıntını bırakmak için, hakka yönelmek için önlerindeki en büyük delil, ellerindeki en büyük malzeme işte bu firavun'un hicet kuracağı yüzgeç ve bütün kavimlere gönder ve böyle bütün kavimlerin şimarıklarının peygamberlere şöyle bu kadar cemaat bu kadar da var film cemaat bak bu kadar kalabalık bu cemaat üç milyon kişi var beş milyon kişi var yani hatta hakikate neye izin veriliyor? Shellte izinle shellte izinle adam da izin Halbuki bir Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu garipleri tehdit ederken söylediği rivayetlerde yani şöyle. Çokça, çokça kötü bir toplum içerisinde az sayıdaki ıslah edensin. İşte garipler bunlardır. Kimdir garipler ya Rasulullah? Ne oluyor zaten? Diyor ki, unarsun. Talih insanlar. Ama çok az. Nerede? Fin nasi su in çok şey olan kötü insanlar içerisindir. Kendilerine itaat eden, kendilerine uyan, onlara muhalefet edenler daha Kendilerine muhalefet edenler onlara uyanlardan daha varlattır. En-Nuzza'u fil-kabayy bu garipler kim dediği alırlıyor ki? En-Nuzza'u <gülüyor> fil-kabayy kabileler içinde yani hakiretler içerisinde, köylerde sülaleler içerisinde tek kalmış, gariban kimse de olmayan kimse. En-Nuzza' garip kimsede. <gülüyor> <gülüyor> Halifler bunlar. Eğer böyleyse, durum böyleyse, insanların çokluğuyla, kelle sayısıyla, ataların üzerinde ıspak etmesiyle, yani bunu yapa gelmesiyle belir getiren kimsenin delili kendi indinde kadar büyük de olsa, وَحَقِيرَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ Allah indinde çok hafif, batif, küçük, adilir. وَعِنْدَ اُلِلْ اِلْمِ min حَلْقِهِ Ve onun halk, Allah'ın mahlukatından ilim sahipleri incinde de yetersiz, adi, değersiz bir Buna kim? Bu derinle kim itibarıdır? Çokluğa kim itibarıdır? Ataların üzerinde olduğu dinin böyle böyle olmasına kim itibarıdır? Füccetler apatik ortada değil mi? Batıl ehlinin çoğunlukta olacak. hak ehlinin de azınlıkta olacak. bu işin garip başladığı ve garip olarak geri döneceği bunlar ortada değil mi? Bunlar ortada ise? toplu, ataların üzerinde olduğu dinin böyle olması, bilinen şeyin böyle olması, avusuna gelmişin böyle olması. Bunlar ilim ehli indinde. Allah Subhanehu ve Teala'nın kendilerine ilim verdiği, senin verdiği, akıl verdiği insanlar indinde. Hangi değeri ifade eder? Allah Teala'nın buyurduğu gibi Belkese <Sessizlik> onlar ne dediler? Öncekilerin söylediğinin aynını söylediler. Yani bu söz. Öncekileri söylediğinin aynısı. Firavunun da şüphesi bu idi. Firavunun da hücceti itirazı bu idi. Kureyş'in itirazı da bu idi. Sendetine erçi gönderilen bütün kavimlerde, bütün şehirlerde, o elçinin davetine karşı gelen benim de itirazı hücceti bu idi. Hepsi aynı şey sözü. Söyledi. <gülüyor> Öncekileri söylediğinin aynısını söz edin. Bugün de duyuyoruz, duyuyorsunuz. Aynı hüccet, aynı itirad, aynı hüccet. Bunu söylüyoruz. Yani ey Allah subhanahu ve Taala'nın kendisini hakka, hidayete yönelttiği, kendisini sevhidi anlamaya, kavramaya muvaffak ettiği, sünneti öğrettiği, insanların üzerinde olduğu yola muhalif olsa da hakkı hidayeti kavramaya, onu öğrenmeye çalışmaya ve etamaya çalışmaya muvaffak ettiği kardeşim. Mahallende tek başınasın diye, akrabaların arasında tek başınasın diye, köyünde tek başınasın diye, garipsin diye, İnsanların tamamı veya insanların büyük çoğunluğu sana muhalif ver diye üzülmeyiz. Bundan dolayı bir yalnızlık çekmeyiz. Zira hak ehlinin, Ehli hakkın zaten kevniği olarak kaderi budur. Böyle olmak, seni korkutmasın, seni ürkütmesin, bilakin kendinin hak üzerinde olduğunu seyakkun edeceğin, kesin olarak bileceğin delillerden birisi de bu olsun. Zira hak ehlinin kimesi, hak ehlinin alameti galip olarak zaten azınlıkta oluyor olmak. Zaten azınlıkta kalması. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? ümmetin kaç, kaç tane fakatı hocam söyledim? Yetmiş üç tane fırsatıya ayırılacaktır. Bunların içerisinden kaç tane kurtulacağını söyledin? Bir tane kurtulacak. Siz şimdi buyurun takdir edin. 73, 72 yetmiş iki sayısına birinin oranın hükmeti nedir? Yetmiş göre bir nedir? Hiçbir şey değil. Azınlık, garipler. Yani bundan dolayı herhangi bir yalnızlık hissetmeyin. Bakın şöyle bir şüpheye kapılmayız. Ya evet bu mesele çok açık. Deliller çok açık. Ya bu kadar insanlara hata mı etmiş? Tabi evet, bu kadar insanlara hata etmiş. Sen delilleri apaçık görmekten sonra, Allah Allah subhanahu teala'nın seni sorunlu kıldığı hücretleri anladıktan sevmekten sonra, artık terliye sayısına falan itibar etmeyin. Yalnız olmak, insanların sana uymaması, senin dışlamaları, kanaları, seninle alay etmeleri, Ya biz kaç kişisiniz? Siz kaç kişisiniz? Demeleri seni, yoldan çevirme. İşte bak, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kaç kişiydi? Yanında bir Hür ve bir Abdül var idi. Ve bu işte kâr ne olarak alınacak? Garip olarak. Tanıcek. Diyor ki, İmamı Rabbimiz Allah: فلا على ملككم حجة تحتجون بها. Çünkü muhalifler deseler. Diyor ki, sizin bize karşı delil olarak hücre olarak ortaya koyduğunuz hiçbir hücre bilmiyorum ki. Yani ki getirdiğiniz bütün hücreler, bize karşı ortaya koyduğunuz bütün deliller. Ilah wakad zikir Allah di zi kitab ini. Buah hujjat mutlaka atau mutlaka. Allah kitabnya, sudah dikeluarkan. Ki, Anak kafara istadlu biha' ala tekbir rosul. Di zaman yang kami bütün betul var ya hujjat ada. Orang yang kita baca semua dalil ada. Ia adalah dalil dalil hujjat semuanya. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Bizim içimiz rahat yani. Getirdiğiniz <gülüyor> bütün ücretleri, <gülüyor> bütün itirazların hepsini peygamberleri leddeden, onlara teklif eden kavimleri peygamberlerine karşı getirmiştir. Bizim içimiz çok rahat. مِثْلُ اَتْبَاقِ النَّاسِ insanların yapa geldikleri, uygulaya geldikleri, tatbik ele geldikleri şeylerin peşine takılmak gibi. وَطَعَةُ <gülüyor> الْقُبَرَاءِ Veya bülütlere ta itaat etmek, onlara uymak gibi. Bu büyükler ister soysok bakımından büyükler olsun, ister ilim bakımından büyükler olsun, ister yönetim, idare, sosyal tırz bakımından büyükler olsun. Ve bunlar dışındaki diğer bütün şüpheler, sizin bize getirdiğiniz bütün bütün itirazlar, bu kadar bilmiyor mu, bu kadar yıl insanlar bunu bilemediler mi? Dedelerimiz bu kadar İslam'ı himaye ettiler, İslam'ın hamileriydiler, dört bir kıtada at oynattılar, İslam'ı yaydılar. onlar bilemediler de siz mi biliyorsunuz? Bu kadar cemaat lideri var, bu kadar cami hocası var, bu kadar alim ulema var. Onlar bilemekte siz mi biliyorsunuz? Dediğiniz bu şüphe var ya, ey muhalifim, bizim içimiz rahat. Zira sizin ortaya koyduğunuz bu şüphelerin tamamını peygamberlerin kavimlerinde onları teklif edenler, onları inkar edenler peygamberlerine karşı getirmişler. O yüzden sizin bu şüphelerle karşımıza çıkmanız bizim imanımızı, yakınımızı azaltıyor sadece. İmanımızı, yakilimizi arttırıyoruz. O Peygamberlerin yolunda olduğumuzda biraz daha kanat kesiliyor. Zira biz zaten kesin olarak müjdelelerle delillerle biliyoruz onların yolunda olduğumuzu ama onların muhaliflerinin onlara verdiği cevaplar nasıl size verince sizin de onların muhalifleri olduğunuzu, onların teklifi bedenlerin yolunda olduğunuzu da daha iyi anlamış buna kanat kesiliyoruz. Diyor ki Meryem İbrahim terk eden sonunda. Hatt biru yar etuani. Tabir edin, kardeşlerim. Tabir edin, kardeşlerim. وَحْمَدُ اللّٰهَ عَلَى مَا أَعْقَاءُمْ Allah'ın size verdiklerine hamd edin. مِنْ مَعْرِفَةِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ Allah'ın size verdikleri, verdikleri arasındaki, arasında şunlar var. مَعْرِفَةُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ Allah Subhanehu ve Teala'yı bildiniz. وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِ Ve O'nun hakkını bildiniz. Allah Subhanehu ve Teala bize nasip etti muvaffat etti. Bundan dolayı Allah'a hamdedin. O <gülüyor> marifetu hakkıhi ala ibadihi. Onun üzerindeki hakkını bildim. O <gülüyor> marifetu milleti abikum İbrahim. Babanız İbrahim'in milletini, dinini bunu bildim. Bundan dolayı Allah'a hamdedin. Ve bunları öyle bir öyle bir zamanda bildiniz ki bi hadz zamanel lati Ekser maati yunkiru laha. Bu hadz zamanel lati اَكْتَرُ النَّاسِ مُنْكِرُ İnsanların bir çoğunun bunları inkar ediyor oldukları bir zamanda. İnsanların çoğunun bunları inkar ettiği bir zamanda Allah sebareke ve teala'yı bildir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkını bildir. İbrahim aleyhissalatu vesselamın milletinin ne olduğunu, hakikatini bunu bildir. Bunları Allah subhanahu ve teala bizlere bildirdi. Bizlere bildirdi. Buna hamdedir. Bunun üzerinde sabredir. Tak lalu kau folu an salat sewajib dan taulim, sewajib dan belajar, sewajib sewajib menarik salat dan talim etmeye, untuk öğrenmeye devam edin. Bundan gafil kalmayın. tak kering. Allah berfirman, Allah SWT berfirman, iman, yakin dan Allah subhanahu berfirman, iman, imanınızı, ilminizi, yakininizi arttırsın diye ona Yakin edin, ona yönelin huşu ile, hudu ile yal, O'na yalvarın. وَاَنْ يُسَبِّتَ قُلُوبَكُمْ عَلَى دِينِهِ Ve kalbinizi dini üzerinde sebat ettirsin diye. Kalbinize sebat versin diye Allah'a yalvarın. وَقُولُوا كَمَا قَالَ الصَّالِحُونَ Ve salihlerin dediği gibi değil. اَلَّذ۪ينَ اَثْنَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِ Allah Subhanahu Wa Ta'la'nın kitabında kendilerine sena ettiği salihlerin dediği gibi şöyle değil. رَبَّنَا لَا ت Ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz. Bize hidayet erdikten sonra, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Kalplerimizi kaydırma. Ve hablana min ladunke rahmet. Bize kendi indinden bir rahmet ihsan et. Kendi kendi yanından bize bir rahmet nasip et. İnneke entel vehhab, şüfatis-sen ve hadrun. Çokça hata takip, çokça kibir sahibisiniz. Çok severim. Allahu alem. وصل الله على نبينا محمد بالعالي والرقي وسلمة. Allah taala aniul mardil. Alasalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Dan ve Saut khalna ulum. Bu ve kali. Boleh kami selesaikan. Beberapa tempat kita cepat berlalu. Beberapa tempat kita sedikit berlatih. Insyaallah maksud faham. Telah berlalu. Imam Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah. Dalam kisah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima topladık. Bu kadarıyla ektifa etsin. Belki üzerine temmül edilirse, üzerine düşünürse bu kısmadan çok daha fazla faydalar, çok daha fazla ibretler belki çıkacak. İstimad edilecek. Allah subhanehu ve teala İmam Rahimahullah'ın yazdıklarıyla bizleri faydalandırsın. Bu okuduğumuz, dinlediğimiz faydalarla, ibretlerle bizlere faydalanmayı, bunlardan ibretler almayı nasip eylesin. Rabbimiz sebareke ve teala bize gayet ettikten sonra kalplerimizi kaydırmasın batıl <Sessizlik> ehlinin çokluğundan dolayı, onların sayıca bizden farklı olmalarından dolayı, bizim az olmamızdan dolayı, içimize, kalbimize bir tereddüt şüphe vermesin. Bunu Rabbimiz Tebareke ve Teala bizim hak üzerinde olduğumuza bir emare, hak üzerinde olduğumuzun bir belirtisel olduğunu kavramamza, vehmetimize, bizlere muvaffak etsin. Sultanakallahümme ve bihamdik. Eşhedü lennâ ilahe illâ nete etsasûl-i tevâhûl ya da o da o da o da o da o da o da o da o da o da Bonjour Jamal. Ça va aller. Ça va aller. Mes frères